''Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın.'' Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona ''Arkadaş, düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin?'' diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına ''Şunun ellerini ayaklarını bağlayın.'' dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip "Öğretmenimiz." dediler. "Senin dürüst biri olduğunu" Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa, onların kötü niyetlerini bildiğinden, ''Ey ikiyüzlüler!'' dedi. ''Beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana.'' Ona bir dinar getirdiler. İsa ''Bu resim, bu yazı kimin?'' diye sordu. ''Sezar'ın.'' dediler. O zaman İsa ''Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin.'' dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar, İsa'yı bırakıp gittiler. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. ''Öğretmenimiz.'' Musa şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda yedi kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre, Diriliş günü kadın bu yedi kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara Siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakub'un Tanrısıyım, diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. Bunları işiten halk, onun öğretişine şaşıp kaldı. Feliciler, İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir kutsal yasa uzmanı, İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, Kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Ferisiler toplu haldeyken, İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut, ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.